Ya yeah, ge hazine sultanana mala ba mire la divan yavuyar mergaybu yavur amor ya wa idir mana Şehir yeah. Hasan-ı ki mala mira mire ghalandara waile menai o divan yabo ya ya merga yabo yawo inceden kültüre hoş geldiniz ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. Bir ezidi meseleri dinleyerek girdik programa. Ee, geçen haftadan konuğumuz Ahmet Gökçen'in de emeğinin geçtiği bir albüm. Ee, kalan müzik etiketiyle çıktı 2009'da. Ezidiler olarak. Fakat biz bu sorunu ezidî olarak çözdük geçen programdan. Şu an öyle devam ediyoruz. Ee, Ahmet Gökçen'le üçüncü programımız konuyu Dallandırdık, budaklandırdık ve e, sanırım e, bu programda daha çok e, bu çalışmanın, kendisinin yaptığı e, çalışmanın Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinde Yezilliler İstanbul Üniversitesi yayınlarından çıktı. E, biraz daha yap, yapılma şekli yani sözlü tarih aslında. Ta, sadece bu değildi bu arada arşivlere de girdi ama işin o, o kısmını biraz daha konuşacağız sanırım. Evet, bu <gülüyor> sözlü tarih e, meselesi aslında. Hem bugünlerde son yıllarda e, Türkiye'de e, oldukça tartışılıyor işte Dersim olayları vesaire gibi e, özellikle Cumhuriyet'in ve işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e, geçiş e, dönemi yani 1900-1950 e, arası e, yaşananlar vesaireler e, olaylar üzerinden bir sözlü tarih tartışması alttan alta ilerliyor. E, ama bu sözlü tarih çalışması... E, büyük ölçüde Türkiye'de e, eğer e, belgesi yoksa bunun sözlü tarihi yapılır. E, orada e, anlatılanlar ortaya konulanlar da e, artık bize gerçeği yansıtıyor, hakikati söylüyor olur mantığında devam ediyor. Büyük ölçüde en azından. Senin yaptığın bu e, bu birinci kitap henüz e, Gökhan'ın da bahsettiği iki programdır e, çevresine konuştuğumuz. Osmanlı İngiliz arşiv belgelerinde Yezidiler kitabı henüz bir ilk cilt Bundan sonra 3-4 kitap daha çıkacak. Sonlara doğru o kitapların da isimlerini anarız ama... ...bir sözlü tarih çalışması yaptın sen de. Bu çalışmaların sonucunda, son kitapları da elimize aldığımızda... ...Ezidilerle ilgili hakikate hakim mi olacağız? Bu sözlü tarih mantığıyla baktığımızda... ...yani en azından hani... Yani bence olmayacak. Çünkü niye yapıyorsun bu işi? E, en azından ulaşabildiğimiz şeyi en azından ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu hakikat gibi tanımlar çok korkutucu tanımlar. Yani her kim ki size bir hani hakikati açıklayacağım diyorsa bu yıl içerisinde yani bilin ki bunun arkasında başka bir şey vardır. Yani ezidi meselesinde de yani böyle bir hakikat anlatmak derdinde ben zaten değilim. Çünkü böylesi bir hakikate ezidi topluluğunun kendisi de vakıf mı bu tartışılır. O yüzden bu sözlü tarih meselesi çok e, hem bir tarafıyla korkunç hem de öte tarafıyla akademisyenleri kurtarıcı bir özelliğe sahiptir. Yani insanlar sen de az önce söylediğin gibi, yani bir, bir, bir, insanların bir kendilerini geçmişe yaslamak gibi bir alışkanlıkları var. Sürekli bunu bunu arayış yani bunun arayışında insanlar bir belge arıyorlar. Kendilerine, kendi topraklarına, kendi ailesine veyahut insanlığa dair bir belge arıyor. Belgeyi bulamadığında ve bunu bir sözle desteklemeye çalışıyor, sözü bulmaya çalışıyor. Ama bu yani insanlar yeter ki şey bulsun, kendi hayatına ait bir gerçeklik bulsun. Ama bu telaş sürekli insanlığı yeni yeni yeni korkulara salıyor ve bu buradan insanlığı çıkarmak Artık neredeyse mümkün değil çünkü bu korkunun kendisi birçok yeni yanlışlara da yol açtı. Yani belge üretme aşkı zaten devletlerin en büyük sevdalarından biriydi. Sonrasında bunun karşısında bir sözlü tarih gibi bir, bir tarz geliştirildi ve sözlü tarihe kısmen bir devrimci misyon biçildi. Yani belgeyi e, sonuçta devletler yapar ama sözün kendisi herkese aittir e, ve biz buradan kendimize ve gerçekliğe ait devletin müdahale edemediği, iktidarın müdahale edemediği bir e, alan yaratabiliriz veyahut var olan alana ulaşabiliriz. Yani devletin ulaşamadığı, iktidarın ulaşamadığı bir e, İrili ufaktı, iktidarın, iktidarların ulaşamadığı yerlere girebiliriz ve oradan, oradan bir gerçeklik, bir hakikat çıkarabiliriz diye düşünüyordu insanlar. Fakat şimdi çok açık görüldü ki yani bunun da yani yazıyı var eden iktidarın adına devlet deyin, ne derseniz deyin, devlet demeyelim küçük gruplar deyin, aile deyin, ne derseniz deyin, bu yazıyı var eden gücün aslında sözü var etmekte çok da, zorlanmayacağı artık çok açık bir şekilde ortada. Yani o yüzden bizim yaptığımız işin bir hakikat şeyi yok, bir arayışı yok. Ee, tam tam anlamıyla ne var elimizde? Ortada ne var? Şu ortadakileri bir görelim. Eğer ki bir tür fotoğraf çekme. Aynen öyle. Ortada neler var? Bir şunları bir görelim ve bunların üzerine birileri bir şeyler konuşmak isterse bir konuşsunlar bir bakalım. Yoksa aslında Hani zaten esas itibariyle hani bir hakikatin peşinde koşmaya başladığımız an e, yani hiçbir şey konuşamayacağız. Ama şimdi sen böyle söylüyorsun e, şimdi benim aklıma bir şey geliyor ve iki taraftan birinin e, eksiklik yahut e, cehalet yahut bir takım e, çıkar e, ilişkilerinin içerisinde olduğu uyanıyor kafamda. O da şu e, Türkiye'de sayısız büyük saygı değer önemli değerli kıymetli vesaire vesaire tarihçilerimiz var ki Osmanlı tarihiyle ilgili cumhuriyet tarihiyle ilgili hatta dünya tarihiyle ilgili bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla televizyon ekranlarında kitaplarda bizlere şakır şakır sunuyorlar ama şimdi bunun yanında sen diyorsun ki böyle bir hakikati söyleme şeyimiz söz konusu değil bu çalışmada. Sadece ulaştığımız şeyleri ne derler anlatıları ve kültürel aktarımları kayıt altına alıyoruz. Şimdi ya birinci söylediğim grup bir şey satıyor yahut onlar doğruyu yapıyor ya da sen yani e, işine hakim değilsin yahut senin e, bir takım farklı şeylerin var. E, tarihe, tarih yazımına dair farklı rezervasyonların var. Bunlardan hangisi? Şimdi şöyle bir şey söz konusu. yani Birincisi hani hakikatten neyi anlıyoruz? Biz neyi anlıyoruz? O neyi anlıyor bu tarihçiler? bahsi geçen tarihçiler ve bahsi geçmeyen tarihçiler neyi anlıyor? Bu çok önemli bir soru. Bu hakikat, bahsi geçen hakikat onlara yetiyor da olabilir. Bu sebeple bir sıkıntı yok. Onlar açısından bir sıkıntı yok. Bizim açımızdan, en azından benim açımdan bir sıkıntı var. İkincisi neyin hakikati? Yani hangi paşanın ne yaptığı, hangi savaşta ne yaptığı, nerede neyin kazanıldığının benim hakikat anlayışım üzerinde ciddi bir etkisi yok. O yüzden onu yapanlara ben şunu diyemem. Yani e, e, çok yanlış yapıyorlar. E, bir hakikat arayışında değiller bunlar diyemem. Bu gerçekten onun hakikati bu olabilir. Yani kendisini bu işe vermiş, bunun için çalışıyor olabilir. Ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu arayışın Hani en başta söylediğim gibi yani niçin bu ezidiler ilk programda konuşmuştuk galiba yani niçin ezidilerle ilgili bir ezidilerle ilgili bir çalışma baş, yapmaya başladınız? E çünkü akademik bir boşluk vardı. Bu kadar. Çok duygusal sebeplere bağlamaya gerek yok. Aynen öyle. Yani bir akademik boşluk vardı ve biz de bu akademik boşluğa girmeye çalışıyoruz. Bunu hiç böyle otantik duygusal sebeplerle şişirmeye renklendirmeye gerek yok. Yani buradan bir hakikat de aramaya çalışmıyoruz. Ortada tamamen Osmanlı bürokratının yazdığı belgeler var. Birkaç tane de İngiliz bürokratının yazdığı belgeler var. Ve bunların neredeyse tamamı ölüm üzerine. Ve biz buradan, buradan neyin hakikatini çıkarabiliriz ki? Yani çünkü zaten yani belgeyi yazanın kafasında tırnak içinde bir hakikat var. Ve o orada yazdığı belgeyi kafasındaki hakikat üzerinden şekillendiriyor. Ben de bugün o belgeyi alıyorum ve diyorum ki evet bu adam... Bu adam şöyle şöyle şeyler yapmış ve bunlar kayıt altına alınmış. Buna inanmak, yani inanmamanın kendisi de bir hakikat değil ayrıca. Onu da söyleyeyim. Hani ben, evet. hani bu belgeler çıktı ve ben bu belgelerin gerçekliğine inanmıyorum. Çünkü yanlış, başka bir hakikat olabilir. Bu da olmayabilir. Yani biz elimizde ne var bir ona bakalım. Yani belgeler var. Belgeler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmak lazım. Ama öte taraftan Söz var söz üzerinden bir şeyler yapmak lazım. Ya yani Benim bu, bu eleştirilerim şu değil yani hiç mi bir şey yapmayalım yani hiç mi belgelere bakmayalım hiç mi anlatıları toplamayalım tabii ki bunu söylemiyorum ama en nihayetinde ne yaptığımızın farkında olalım. Evet. Çünkü mesela senin bu verdiğin yanıt aslında hiç de siyaseten doğru bir yanıt değil çünkü duymaya alıştığımız yanıt hep şu şu işte ezidiler diye bir ezilen yok olan sesi duyulmayan bir halk vardı Ben de onların seslerini duyurmaya çalıştım bu çalışmamda Kurtarıcı görevi üstlenmek Tabii. aslında Bu misyonu yüklendiğini ve bu çalışmayı böyle yaptığını duymayı bekliyoruz senden Ama senden aldığımız yanıt hayır akademik bir boşluk vardı Türkiye'de Ve ben de bu alana yöneldim Bir de yani kitabın giriş kısmında bir net olarak ya Eziler sizin bildiğiniz gibi değil. Şöyle. Hani, tamam bildiğimiz evet. gibi zaten değil. Ama aman şöyle, böyle diye bir açıklama, bir tanım bilmem ne yok. Bak siz yanlış biliyordunuz aslında böyle der. İşte hakikat bu yani aslında doğrusu bu. bir Yeniden ya. kurma. Doğruyu da ben buldum. Şu yolla buldum gibi bir iddia da yok ki gayet e, bence ayarında bir tutum. Teşekkürler. Yani bu bu işin yani o az önce de hani sizin de sorduğunuz üzere yani madem hakikatini çıkaramıyorsunuz ortaya derdiniz nenin göstergelerinden birini burada yapmaya çalıştık yani çok fazla tanım yapmamaya mümkün oldukça fazla tanım yapmamaya ve bir şekilde var olanı gözler önüne sermeye çalıştık ama işte bu, bu da bir yayıncılık zaafına yol açar yani yayıncılar böyle şeyleri basmak istemez yani ucu açık yani ben ezidiler hakkında 4000 sayfa yazdım ama bunların kesinliğini iddia edemem. Yarın bir gün biri çıkıp bunların hepsini çürütebilir diyemezsiniz. Yani hiçbir yayıncı bunu yayınlamaz. O yüzden bütün yayın birçok yayın bir kesinlik üzerine kurulu. Evet. Olumlusu da bu sadece bunu Bu bir e, makale olsa bile böyle. Tabii tabii yani sadece Ezidileri <gülüyor> e, yani Ezidileri kötüleyen makaleler için söylemiyorum. Yani onları savunan makalelerin de böylesi bir sıkıntısı var. Yani onları savunmaya Onların aslında bizim bilmediğimiz insanlar olduğunu göstermeye çalıştığı anda bile orada bile bir sıkıntı çoğu zaman vardır. O yüzden yani bu, bu tarihçiliği bir hani bir meslek olduğunu kabul etmek lazım. Yani bu, bunun bir meslek olduğunu kabul ettikten sonra sıkıntı yok bence. Bir zanaattır sonuçta. Aynen öyle yani o yüzden şey yapmayalım hani bir, bir misyon yüklemeyelim. Tarihçiliğe de yani bir böyle bir devrimci misyonu yok bu insanların yani sonuçta bu insanların maaşını alıyor. Bunların belli bir, bir görevi var. Ve bir uzmanlaşma diye bir sıkıntı var. Siz uzmanlaştığınız zaman aslında akademik camia içerisinde yer alabilirsiniz. Ne üzerine olursanız olun. Bu uzmanlaşma gibi bir alan olduğu sürece şimdi kimse hakikatten bahsedemez. Çünkü senin alanın belli. Sen bu yani hani Bugün Osmanlı, hani bugün hep hepimiz ilkokul yani gördük işte ilkokulda bize anlatılan tarih hikayelerini hani hakikat değil miydi o? Şimdi başka bir ilkokul ilkokula şimdi başka bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Şimdi ona da hakikat değil deniyor. Bu, bu sürekli bir yenilenen ve sürekli bir, birinin hakikatinin diğerinin hakikatini bastırdı, yeniledi, onu böldü, onu parçaladı, sonunda yeniden şekillendirdi. Farklı bir alan bu. Hani bunun böyle olduğunu anladıktan sonra isteyen istediğini yapar. Ve sen ha. bu çalışmalarla aslında bu topa girmemiş oluyorsun tabiri caizse. Biraz öyle tabii. <gülüyor> Ama iddianın cazibesine kapılmamak dedim kendi kendime. Hı. Şöyle, çünkü iddia etmek ve bir, sanki bir sırdan bahsetmek, bir sırrı açığa kavuşturmak. Tarihçiler kendilerinde belki motive eden noktalardan biri budur. Yani saklı kalmışı bilinmeyeni ben gün yüzüne çıkarttım. Tamam, evet bu var ama kesin konuşmaya gelince işte evet orada cazibe kendini gösteriyor. Yani bizim yaptığımız saha araştırmalarında o kadar ilginç şeyler kaydettik ki yani bu gazetecilik mantığıyla bakıldığında gerçekten hani büyük olaylar çıkarabilecek şeylerdi. O kadar ilginç fotoğraflar çektik ki, o kadar ilginç dualar kaydettik ki bundan çoğu hakikaten böyle birçok kişinin Arzu edebileceği şeylerdi ama Yani ben bunun Yani bu, bu kişiden bunu kaydettim ama Bu bir topluluğun genel fikri mi? Bu, bir bütün olarak bu cemaatin Birlikte her zaman var ettiği bir dua mı? Bu anlayış bir bütün olarak cemaatin hepsine mi ait? Bunu bilmediğim veya çoğu zaman bildiğim için Mesela bunları yayınlamadık Bir önceki Yezidiler albümünde de yayınlamadık Bunda da yer vermedik. Bundan sonraki çalışmalarımızda da aslında bu tarz yani bayağı sansasyonel şeylere yer vermemeye çalışıyoruz. Çünkü hani buna gerek yok. Bu, bu, hem bize gösterilmiş olan ilgiye karşı, iyiliğe karşı yapılmış olabilecek çok kötü bir hakaret olacaktır bu. Tavır ol, olacaktır. Öteki taraftan da hani bunun kendisine ait bir misyonu var bu işin. Bu misyona da uymayan bir tavır olacaktır. O yüzden hani bu, bu tarz birçok şeyi yayınlamadık diyoruz. Dolayısıyla aslında e, işin tırnak içinde kaymağını yememiş oluyorsun. Sansasyonel ve e, şeyden eserinden ses getirecek, e, gazetelerde e çarşaf çarşaf haber haline getirecek. kısmını. E, e tabii ki kısmını... yani bunu bunu yapmak kolaydır. Küçük yani büyük cemaatler büyük cemaatleri kolay tahrik edemiyorlar. Yani ama tahrik, tahrik etse bile çok şey yapılmıyor bu Daha yani hristiyan bir, bir papazın bir, müslüman hakkında ne söylediği çok bellidir müslümanın da hristiyan hı. hakkında ve e, musevi hakkında söylediği çok net bellidir oturmuş diplomatik bir dil var sonuçta aynen öyle ama geri planda böyle bir şey yok yani niye olsun ayrıca yani öyle bir şey de yok yani e, böyle gelişmiş bir sürü klişeler var işte ama e, küçük bir cemaatin Orta Doğu'nun göbeğinde yaşayan küçük bir cemaatin, büyük bir cemaate, bu Hristiyan da olabilir, Musevi de olabilir. Kardeşim siz yanlış biliyorsunuz dediğinde işte bu ciddi bir sorun oluyor. Ezidilerin bu kadar ilgi çekiyor olmalarından biri de bu zaten. Yani koskocaman her üç tane dinin ortasında 200-300 bin tane insan her üçüne de diyor ki arkadaşlar yanlış biliyorsunuz. Ve bu yani ciddi bir sorun, tahammül edilemez bir sorun yani. Tabii bütün o işte üç büyük din arasındaki dinler arası diyaloglar vesaireler vesaireler vesaireleri tamamen bitiren ve kapatan bir şey aslında bu çıkış. Bunlara cevap veriyor. Çünkü bir de alışkın değiliz yani bizde bu tarz şeyler tartışılmıyor. Tartışılmadığı için yani biz... Şuna alışız ya Hristiyanlık için de geçerli, Musevilik için de geçerli. Yani ne yeriz, ne yemeyiz. Yani her yıl Ramazan ayında yani oruç ne, ne orucu neler bozar, şunu neler bozar. Biz bunları konuşuyoruz. Hristiyanlar da bunları konuşuyor. Museviler de kendi açısından bunları Tabii. konuşuyor. Ama birileri gelip olayın bütününe veyahut bir, bu sadece ez ezidi İşin için değil. buna yani. dair. Tabii ezidi için geçerli değil, başka bir şey için de geçerli. Ya bu İslam'ın içinde de geçerli. Yani İslam içinde de daha... Yani daha tasavvufi düşünen gruplar ya arkadaşlar siz yanlış yapıyorsunuz yanlış biliyorsunuz dediğinde büyük bir sıkıntı işte İsrail'deki görüyoruz yani küçük Hristiyan tarikatlarının devlet yapısına ya siz yanlış yapıyorsunuz dediğinde nasıl tahammül sınırları zorlanıyor görülüyor. Çünkü bunu kaldıramıyor bu Orta Doğu'daki hiçbir yapı onların temel derdi yegane bir itaat üzerine kurulu. Tam da bu noktada devam etmek isterdik ama yine sürenin sonuna geldik Ahmet. Bir hafta daha alıkoyacağız seni. Bitirirken tekrar bir e, izlediğim mesele dinleyeceğiz. Aynı albümden kalan müzikten çıktı. Evet e, yine irtibat adreslerimizi verelim. Gmail.com Ve Facebook adresimiz var İnceden Kültür. E, gelecek hafta görüşmek üzere ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. İyi günler. İyi günler. Ya khuda tu karimi tu daimi tu irahi tu malake azim azimish azadat tu qadimi Ya khuda lavdi tuma ta tu be rahme sar sar baag ya girtiyat habsi ya rabat ria kasifa balanga za eh, irsiya al pir ya bira ba Onamajban barazm khalat bun kroqizum alu devlet bun pimarul kan wa nabi be nabi risk hazir gozir harhabi nabi jinu jaybe nabi nabi nabi nabi nabi و بعد باشت حبی، در دو و نبی، اف صفر صفرت جلیل بی، نه خزی نه خوده بیوه نشکانی هست بی بی، براکتش با خوده و برایم الخلیل بی